Allah korkusu kalbe mi, muhabbet de oradan eder, Allah'a kurbiyet de oradan neşad eder. Allah bir kula tecelli ederse onu evvela muttakiler zürresine alır. Allah beni seviyor mu sevmiyor mu diye düşünce kurursan yaptığım işe bak. Geldim geçirdiğin günler bugüne kadar. Bak deftere amalini karıştır bakalım manevi defterlerine. Bugüne kadar Allah'a ne yararlı iş yaptın? Dinine hizmet ettin, insanlığa ne hizmetin var? Beşeriyete ne menfaat gösterdin? Ne gibi zararlar yaptırdı? Bir var ki kullar senin günahına vakıf oldular. Onda birine, yüzde birine, binde birine Allah hepsine vakıf. O görüyor, o biliyor. Çünkü habir o, basir o, muhit o. Sana senden yakın, bana benden yakın o. Kim o Allah Cenâbı Cenâhü Hazretleri. Bu bizi var ettiği yok edecek, sonra yeni yarın sonra huzurunu alacak. Bu kısa hayatın hesabını bizden soracak. Hasil bu katü Allah seni muhasebe etmendin sen kendini muhasebe et. Titreyeceksin o vakit defterlerini karıştırıyorlar böyle.